şu abun, ve şu abun, hmm. ve şubelerdir. Evet. Yüzdü artar ve yan eksilir. Ve anne ahl ahlıbu onun, onun ehli fihi onda fazilet fazilet yani derece derecedirler. Her birinin derecesi birbirinden nedir? Daha fazladır. Ne demek? Kimin ameli ve ilmi daha fazlaysa, onun derecesi daha yüksek, kimin ameli ve ilmi daha azsa, onun derecesi daha azdır. فَبَعْدُهُ... فَبَعْدُهُمْ Onlardan varızları imanen ا۪يمَانًا فَبَعْدُهُمْ اَكْمَلُ imanen min بَعْدٍ Onun varızları bağlısı daha kemaldır. İman yönünden daha kamil imana sahiptir. وَوَرَدَتْ bunda dille ton, e, kesiyle çok deli, tuayit oldu. minel ayeti, mineral ayeti e, ayetlerden, walahadisi hadislerden. Allahu Teala, Allahu Teala dedin, ve ve ve yaz, ve yaz dede lezine emenu imene, iman edenlerin imanı, imanını arttırır. Ve dedi, ey kum zaddethu. Her <gülüyor> dahi hanginizin imanı imanı artar? Ey yukum zaddethu, ey sizden hanginiz zaddethu <gülüyor> arttı havhi <gülüyor> imanen? Yani bu hanginizin imanını daha fazla arttırdı? Bir sure indiği zaman birbirlerine derler Hanginizin imanını bu daha fazla arttırdı? Fenn melle dine aminu, İman edenlerin imanını ne yapmıştır? Arttırmıştır. Bakalı <gülüyor> dedi ve eğer tuliyet Ali'im onlara e, ayetler okunduğu zaman zadede imanın imanları artar onların imanları artar ve Allah Rabbimine ve onlar Allah e, Rabbine tabekül ederler. Ve Allah dedi هولزي, e, o ki enzeler sekine te sekinetinirdi. Bi kulubül müminine müminlerin kablerine Li, Liyaz dedi imanın mea iman imanlarıyla beraber imanları atması için. Ve <gülüyor> <Fekale> Allah dedi: <"Ellezine," gülüyor> o kimseler ki, "Kale lhom" "Kale lhom" nasu? <gülüyor> i̇nsanlar e, onlara dedi: "İnne, inne nas? Makkat insanlar adjamu Sizin için toplanmışlar. Farkaşahu um. Onlardan korkun." فزادتهم إيمانا فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وإن إيمان دارت İstekmel el imana muakkak ki imanı tamamlamıştır. Neyidir? Halidir. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Burada duralım. Şimdi normalde biz e, geçen dersimizde neyi anlattık? Biz geçen dersimizde ehli sünnetin yanında imanın hakikatini anlattık ve birinci şıkkını anlattık. Öyle değil mi? Amelin imanın müsemmasına dahil olduğunu ve e, amelin e, kısım kısım olduğunu değil mi? Bir kısım amelin imanın olmazsa olmazı olduğunu, bir kısım amelin imanın olmazsa olmazı değil de azabı gerektirdiğini, bir kısım amelin de iman olmasa da olur, lakin olursa güzel olacağını söyledik. Şimdi bugün ise o iman müsemmasına dahil olan amelin imana etkisi, olumlu ve olumsuz etkisini Onu anlatacağız. Şimdi ehli sünnetin iman tanımının mutlaka tamamından ne vardır? İman sözdür ve ameldir. İman artar ve eksilir. İman ne ile artar? İman salih amellerle, taatlerle iman artar masiyetlerle, günahlarla da iman azalır. Bunun delili ne? Bunun delili sayılmayacak kadar çok fazla. Yani Kuran-ı Kerim'in ayetlerine baktığımız zaman Allah Azze ve Celle çok açık ve net bir şekilde bazı durumların, bazı ayetlerin, bazı amellerin, müminlerin imanını arttırdığını, var olan imanlarıyla beraber onların imanına iman kattığını bize ne yapıyor? Bize zikrediyor. Ondan dolayı biz ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki <gülüyor> Bu ayet-i kerimelere baktığımız zaman, kesin bir şekilde yakinen inanıyoruz ki iman ameldir ve iman amellerle beraber artar ve artan her şey aynı zamanda ne yapar? Artan her şey aynı zamanda beraberinde de eksilir. Zaten <gülüyor> mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ya لَا يَزْنِ الزَّانِ حِنَ يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ zinakar zina ettiği zaman mümin değildir diyor mesela. Burada kasıt zinakar, zina ettiği zaman din dairesinden çıkar. Bunu mu kastediyor peygamberimiz? Hayır. Çünkü biz başka delillerle zina yapanın eğer dünyadayken cezasını görürse e, bunun ona kefaret olduğunu, yok dünyada cezasını görmezse Allah'a giderse Allah'ın meşiyetine kaldığını, dilerse affedeceğini, dilerse azap edeceğini biliyoruz. Öyle mi? E, i̇nsanı Allah'ın meşiyetine bırakan hiçbir amel değildir? Büyük günah, büyük şirk değildir. Çünkü Allah büyük şirki sahibi tövbe etmediği müddetçe affedir etmeyecektir. Burada neyi kastediyor Peygamberimiz? Yani insan zina yaptığı zaman iman o kadar azalır ki insanda neredeyse iman adamda yokmuş gibi. Öyle mi? İnsan, mesela biz bir önceki dersimizde neyi gördük? Ee, basit ameller yapan insanlar az amel yapan insanlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah için hiçbir amel yapmadı diye biliyor. Öyle mi? <gülüyor> Burada kasıt nedir? Burada kasıt imanın azalmasıdır. Öyle onun için ne diyoruz? İman artar ve iman eksilir. Bu konuda insanlar üç grup. Yani bu imanın artması ve eksilmesi konusunda insanlar üç grup. Birinci grup ehl-i sünnet. Ehl-i sünnetin itikadını bu konuda zaten ne yapmış olduk? Zikretmiş olduk. İkinci grup, imanın kesinlikle ne arttığını ne de eksildiğini söyleyen grup. Yani iman çünkü niye? Şimdi fırkaları anlatırken geleceğiz. Bir gruba göre iman tek bir şeydir. İman tek bir şey olduğu için de ne artar? ne de ne yapar, ne de eksilir. Demişler ki iman eğer eksilirse demek ki iman onların yanında amel olmadığı için iman sadece onların yanında itikat. Öyle mi? <gülüyor> Hakkınızı helal edin. İman sadece onların yanında ne? İman sadece onların yanında itikat. Doğal iman sadece onların yanında itikat olunca imanın eksilmesi nasıl olabilir ki? Yani itikat eksilirse şek ve şüphe olur demişler. İnsan doğal olaraktan kafir olur demişler. Yani çünkü ameli imandan saymıyor adam. İman nedir? Kalp ile tasdiktir. Dil ile nedir? Dil ile söylemektir. E i̇man eksildi mi diyor adam? Tasdiğin eksilmesi lazım. E i̇nsanın tasdiği yani itikadı, inancı eksilirse o zaman insan ne olur? İnsan küfre gider, kafir olur diyorlar. Bundan ötürü nedir? Onların yanında iman artmaz ve eksilmez. Bir grup bize çok farklı bir yorum getirmişler. Demişler ki iman aslında herkes eşittir. İmanın aslında herkes eşittir. Lakin imanın semerelerinde meyvelerinde insanlar derece derecedir. Kim daha fazla amel yaparsa, hani daha fazla imanından verim alır. Kim daha az amel yaparsa imanından daha az verim alır demişler. Dikkat ederseniz bunlar imanı iki kısma ayırmışlar. As, imanın aslı demişler. Bir de aslın üzerine bina edilen ameller e, demişler. Ve genelde e, i̇man artmaz ve eksilmez diyenler e, zaten e, bu ayetlerle hemen karşı karşıya kalıp yani hiçbir şey zikretmeye gerek kalmadan sukut ettikleri için bu defa böyle bir bidat uydurulmuş. Yani demin denmiş ki imanın aslında herkes eşittir. Lakin imanın semerelerinde insanlar nedir? Farklı farklıdır. Bu doğru mudur böyle bir düşünce? Böyle bir düşünce doğru değildir. Neden böyle bir düşünce doğru değildir? Şimdi benim Allah'ı tasdik etmemle sizin Allah azze ve celle'yi tasdik etmenizle yani bizim diyelim Allah azze ve celle'yi tasdik etmemizle Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın Allah azze ve celle'nin varlığını, birliğini, uluhiyetini, rububiyetini tasdik etmesi biri olabilir mi? Mümkün değil. Biri vahiy alıyor. Biri yerden gökyüzüne çıkarılıyor. Gökyüzünde Allah azze ve celle'nin dediği bütün alemi gözüyle görmüş oluyor. Öyle mi? Bize gayip olan cenneti, cehennemi, insanları, insanların halini bunun Allah'ı tasdik etmesiyle Bizim Allah Azze ve Celle tasdik etmemiz böyle bu bidat ehlinin mezebine göre bile e, konuşacak olursak bizim Allah Azze ve Celle tasdik etmemiz bir olabilir mi? Mümkün değil bir olamaz. Öyle mi? Bizim gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselamı uzaktan duyan, uzaktan tanıyan insanla onun bizzat yanında yer alan, meleklerin ona yardım ettiğine şahit e şahitlik eden, elini soktuğu kaptaki yemeklerin arttığını gören. खासतया elini sürdükten sonra gözlerinin açıldığını gören bir insanın <gülüyor> Resullullah Resulatu vesselam'a olan tasdiyi ile bizim Resullullah Resulatu vesselam'a olan tasdimiz hiç bir olabilir mi? Mümkün değil bir. Olamaz. Böyle bir şey ne değildir? Böyle bir şey söz konusu değildir. Zaten biz cehennemin hadisini anlattığımız zaman ne demiştik? Allah ze ve celle cehennemden insanları çıkardığı zaman kimisinin kalbinde hardal tanesi kadar iman var. Kimisinin kalbinde öyle de mi kal kadar iman var? Yani insanların imanı kendisinde bile farklı farklı imana sahip olduklarını ne yapıyoruz anlıyoruz. Yine mesela Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor, ben bir gün uyurken feiza ana naimun feiza bin nasi ihraduna Ben uyurken baktım ki insanlar bana arz olundular. Yani bana insanlar gösterildi ve alehim kumus. İnsanların üzerinde şeyler vardı. Elbiseler vardı. Kimisinin elbisesi feminhu men yeblugus sudiyye yani göğsüne kadardı. Kimisinin ki ve minhum aduna zalike. Kimisinin ki de bunun dışındaydı. Fe iza marra Umar ibn al-Khattab ve alayhi qamisun yajruhu. O anda Ömer ibn al-Khattab benim önümden geçti. Baktım ki o elbisesini yerden sürükleyerek önümden geçiyor. Yani insanlar görüyor Resulullah. Üzerlerinde elbiseler var. Kimisinin elbisesi göğsüne kadar, kimisinin ki de işte göbeğine, dizine kadar uzunluk olarak. E farklı farklı. Ömer ibn al-Khattab geçiyor önünden elbisesi o kadar uzun ki yerleri süpürüyor. فما evvelde يا رسول الله Sen bunu neye yorumladın ey Allah'ın Rasulü? قال Ben bunu dine yorumladım. Yani herkesin dini birbirinden nedir? Herkesin dini birbirinden farklıdır. Bir Ömer gibi olanların dini vardır. Üzerindeki elbise üzerinden benzettiği zaman yerden sürüklüyor. Bir de göğsüne kadar dini olan vardır. Bunlar hep neyle alakalı şeyler? Bunlar hep amelle alakalı şeyler. İman ettikten sonra, amel ne kadar imanı tasdik ederse veya iman ne kadar amele yansırsa o insana amelinin daha fazla olduğunu e, gösterir. İman ne kadar amele yansımazsa bu insanın imanının daha az olduğunu ne yapar? Gösterir. Öyleyse nedir? Ne imanın aslında ne imanın fer'inde hiç insanlar ne olamazlar? Eşit olamazlar. Peygamberler bu konuda en üst mertebededir. Daha sonra peygamberlerin birinci dereceden tabileri. Yani bizim Resulullah'tan önce havariler, Resulullah döneminde sahabeler nedirler? İman yönünden insanların en şeyidirler, en üstünüdürler. Sonra insanlar derece derece ne yaparlar? Derece derece gerirler. Tamam. Şimdi bunun en büyük faydası ne? Bunun en büyük faydası şu, bu insanı amele sevk eder. Yani yapmış olduğu amellerle imanın arttığını, yapmış olduğu günahlarla imanın eksildiğini hisseden bir insan, bunu bu şekilde bilen bir insan ne yapacaktır? Amelleri artacaktır. Bu konuda velev delil olmasa bile. Yani bu deliller olmamış olsaydı, vaka ve tecrübe. Mesela birçoğumuz kendi kendimize bakalım. Diyelim ki bir gün insan gece namazına kalkmışsa. Ondan sonra sabah namazını cemaatle kılmışsa. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'ini güzel okumuşsa. Öyle mi? Zikirlerini tamam yapmışsa, riyadan uzak durmuşsa, kimsenin kalbini kırmamışsa o gün o insanın yaptıklarından aldığı lezzet, o gün o insanın günahlarla karşı karşıya kaldığında sabi, durduğu sebat mesela, normal dışarıdayken sabah namazına kalkamadığı bir gün veyahut da moralinin çok bozuk olup da amellerini yapmadığı bir günle arasında ne var? Dağlar kadar fark var. Öyle mi? Yani insan mesela sabah namazına kalkmadığı gün insan kendini çok böyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın da hadise dediği gibi ''Habisun nefs'' hissediyor. Yani böyle nefsi çok ağır, böyle iş yapmak istemiyor. Mesela sabah uyanamayan, geç saatlere kadar yatan insanların durumunu e, düşünün. Bunlar hep ne? Amellerin insanın imanına nasıl etki ettiğini bize gösteren şeyler. Onun için e, insan bunun bilincinde olursa Elbette ki hayır amellerinde daha canlı, günahlara karşı ise ne? Günahlara karşı daha çekingen olacaktır. Şimdi burada yeni bir bölüme geleceğiz. Biz buraya kadar hep neyi okuduk? Buraya kadar hep delilleri okuduk. Yani amelin imandan olduğu ve imanın artıp eksildiğine dair delilleri okuduk. Buradan sonra ise bu konuda sahabenin ve seleften bize nakl olunan şeyler, sözleri okuyacağız. Şimdi bu bölüm çok önemli bir bölüm. Neden dolayı önemli bir bölüm? Şundan dolayı önemli bir bölüm. Şimdi normalde selef ile halef arasında aynı isim ve sıfat tevhidinde olduğu gibi imanın müsemması konusunda ciddi ihtilaflar var. Öyle mi? Selef ile halef arasında imanın müsemması konusunda çok ciddi manada bir ihtilaf var. Selefin neredeyse yüzde doksandan fazlası hatta çoğu icman hak ediyor e, seleften. Amelin imandan bir cüz olduğunu ve amelsiz iman olmadığını e, aktarıyor. Lakin haleften gelenler ise hayır amel imandan bir cüz değildir diyorlar ve bunu da kime naklediyorlar ve bunu da yine selefe şey yapıyorlar. Ve yine selefe nispet ediyorlar. Yani nasıl ki isim ve sıfatta mesela biz dedik bozulma süreci nasıl başladı? Şöyle başladı. <gülüyor> İlk başta bir grup insan dedi ki seleften sonra gelenler. Selef böyle inanıyordu. Biz de böyle inanıyoruz dediler. Öyle mi? Demişti ki bir grup insan dedi ki selef böyle inanıyordu biz de böyle inanıyoruz yani onlar ispat ediyorlardı biz tevil yapıyoruz dediler. Akabine bir grup geldi daha sonra dediler ki biz böyle inanıyoruz ama selef ispat yapmıyordu selef tefuit yapıyordu. Yani selef diyorlardı ki sıfatların biz manasını bilmeyiz Allah ne kastetmişse odur e diyorlardı şey yapıyorlardı e, erteliyorlardı dediler. Akabine başka bir grup geldi dediler ki ispat yapanlar mücessimedir. Selef e, şeyden teslimden beridir. Selef de aynı bizim gibi tevil yapıyordu dediler. Yani ne olmuş oldu? Süreç öyle bir işlemiş oldu ki ilk başta bu selefin yoludur, bu halefin yoludur. Selefin yolu daha eslemdir, selametlidir. Halefin yolu ise daha bilgilidir dediler. D de, d de, d de, de zaman geldi. Şu anda selefin yoluna tabi olanların ismi mücesimi oldu. Halefin yoluna tabi olan bidatçıların ismi de şey oldu. Ehli sünnet oldu. Öyle mi? İman mevzusunda da aynı böyle oldu. Yani iman mevzusunda ilk dönemde e, Halef ile Selef arasında şöyle bir fark çıktı. Halef dedi ki biz Seleften de İmam Ebu Hanife gibi ve bazı Selefe dayanaraktan dediler ki amel imandan değildir. Buraya kadar güzel. Daha sonra bir grup dedi ki o amel imandan değilse o zaman iman tek şeydir yani ne artar ne eksilir. Yani amel imandan değilse iman o zaman sadece tasdiktir. E tasdik ne, art ne artabilir, ne de ne yapabilir? Eksilebilir dediler. Akabine bir grup geldi dedi ki böyle olmaz dediler o zaman e, ne olur tasdikse sadece bir insan tasdiğini yitirmediği müddetçe din iman müsemmasından çıkmaz. Ne yaparsa yapsın tasdiğini yitirmediği müddetçe iman müsemmasından çıkmaz. Selefinde kastettiği budur dediler. Öyle mi? Yani bak o seleften naklonundan bozuk bir veyahut da bütün selefe muhalif olan görüş Nasıl şekil değiştirdi, değiştirdi, değiştirdi, ne hale geldi. Ondan ötürü Selef'in mezhebini çok güzel bilmek lazım. Selef'in lafızlardan ne murad ettiğini de çok güzel bilmek lazım. Mesela başka bir grup, tamam diyor Selef amel imandandır diyordu, doğrudur. Lakin Selef'e göre amel imanı sıhat şartı değil. Amel imanı neydir? Kemal şartıdır. Yani bir insan amel yaparsa çok güzel ama amel yapmasa da ne olmaz? Bir şey olmaz. Bizim bu konuda bunları anlayabilmemiz için, dengeleyebilmemiz için, Selef'in mezebini müdafaa edebilmemiz için, Selef'in lafızlarına çok ciddi vakıf olmamız lazım. Yani Selef, itikat hakkında ne söylüyor? Şimdi aslında onu hem genel bilgi olsun diye söyleyeceğim. Bu itikadın genel babında böyle. Mesela geçen gün ben biriyle tartışıyorum. Geçen gün dediğim bir ay, bir buçuk aydan fazla bir şekilde. E, isim ve sıfat konusunu konuşuyoruz. Mevzu isim ve sıfat ve iman meselesi. Şimdi çocuk diyor ki, Selef bunu bu şekilde inanıyor, yani selefin içinde diyor tevhül edenler işte vesaire amelin kemal şartı olduğunu söyleyenler var. Ben ona dedim ki sen bunu nereden biliyorsun? Yani sen seleften böyle bir nakil yapıyorsun ama sen bunu saydığı kitaplar hepsi 100 sene önce yazılmış kitaplar. Yani selefin mezhebini kendinden nakletmiş olduğu kitaplar hepsi henüz 100 sene önce yazılmış kitaplar. Neyse elhamdülillah ona yok selefin senin gibi düşünmediğini. Bak selefin böyle düşündüğünü ispat ettikten sonra dedi o zaman selef şöyle inanıyor. Selef tamam, böyle inanıyor. Senin dediğin gibi inanıyor. Lakin senin e, muhaliflere bidat ehli dediğin gibi selef muhaliflere bidat ehli demiyor. Dedi şimdi kabul ettik selefin mezhebi bizim inandığımız. Yani bizim söylediğimiz selefin söylediği. Diyor ki tamam. Selef senin inandığın gibi inanıyor veya siz selef gibi inanıyorsunuz. Lakin selef sizin gibi, benim gibi adamlara müftedi demiyor. Şimdi ben ona sen bidat ehlisin diyorum ya. Selef diyor benim gibi adamlara müftedi demiyor. Peki bunu nereden çıkardın dedim. Dedi ki mesela alimler hepsi kitaplarında diyorlar bu halefin mezhebi, bu selefin mezhebi, bu da halefin mezhebi. Demek ki halefin mezhebi de olabiliyormuş. Selefin mezhebi de olabiliyormuş. Ne halef selefe bidatçı diyor, ne selef halefe bidatçı diyor. Arkadaş. Senin bunu anlayabilmen için gidip selefin kitaplarına dönmen lazım. Öyle mi? Sen kendi kafana göre sen 100 sene önce yazılmış kitaplara bakıp bu selefin mezhebi, bu selefin mezhebi. Halef bize de Selef bize de eyvallah diyordu. Bize bidat ehlid demiyor. Sen bunu diyemez ki. Sen git bak İmam Ahmet seni gibi diyenlere, İmam Darimi senin gibi diyenlere git bak ne diyor öyle. Yani İmam Ebu Hanife senin gibi söyleyenlere git bak ne diyor, git kendi kitaplarından bak. Yani iş öyle bir hale gelmiş ki Selef'in mezebini de haleften öğreniyoruz. Selef'in halefe bakış açısını da yine biz haleften öğreniyoruz. Sebep, insanların eski kitaplara rucuundaki ne? İnsanların eski kitaplara, Selef döneminde yazılmış kitaplara rucuundaki problemden kaynaklanıyor. Yani daha kolay olduğu için elde edilmesi, okunması, anlaşılması halefin kitaplarına gidiliyor. Biz Selef'in o zaman ee, fikirlerini nereden öğreneceğiz? Selef'in kendi kitaplarından. Peki diyelim ki bir konuda bir araştırma yapıyoruz. Mesela iman bölümünde araştırma yapıyoruz. Hangi kitaplara başvuracağız? Seleften. Abi diyelim ki mesela bir araştırma iman konusunu araştırıyoruz. Selef bakacağız bu konuda ne demiş? Birincisi hadis kitaplarına bakacağız. Öyle mi? Birincisi neye bakacağız? Hadis kitaplarına bakacağız. Niye? Çünkü hadis kitapları hicri ikinci asrın sonlarında, üçüncü asrın başlarında yazılmış ve selefin mezhebini bize ne olarak aktarmışlar? Selefin mezhebini bize e, senet yoluyla aktarmışlar. Öyle mi? Ne gibi? Mesela diyelim ki İmam Bukhari'nin iman kitabı gibi. Diyelim iman bölümüne bakıyorsak mesela. İmam Bukhari'nin iman kitabına bakacağız. Diğer bölümlere bakmak istiyorsak nereye bakacağız? İmam Bukhari'nin sayhinde tevhid kitabına bakacağız. Yani sayhin en sonunda yer alan tevhid kitabına bakacağız mesela. Veya bu konuda senetle yazılmış kitaplar. Örneğin İmam Ahmed'in kendi yazmış olduğu اَرَدُّ عَلَى الْجَحْمِيَّةِ Öyle mi? Cehmi'lere reddiye kitabına bakacağız mesela. Yani İmam Ahmet kime cehmi demiş? Kime reddiye vermiş? Nasıl reddiye vermiş? İmam Dâremin'in اَرَدُّ عَلَى الْبِشْرِ الْمَرِيْسِيهِ بِشْرِ الْمَرِيْسِيهِ yazmış olduğu reddiye kitabına bakacağız. Mesela burada İmam şey ne demiş? İmam darimi bunlara ne şekilde reddiye vermiş? hakeza neye bakacağız mesela? hakeza İmam Taberi'nin tefsirinden. Öyle mi? Çünkü İmam Taberi seneften olup müfessirlerin imamlarından. Senet yoluyla sahabeden ve tabiinden bize neyi naklediyor? Bize onların itikadını naklediyor. İmam Taberi'nin tefsirinde ilgili ayetlerin neyine bakacağız? İlgili ayetlerin tefsirine bakacağız. Lakin ne şartıyla? Senetleri tahkik etmiş olan bir alemin tahkikli şartıyla. Değil mi? Çünkü Senetlerin bazısında zayıflık söz konusu olabiliyor. Herkese neye bakacağız? İmam Ahmet'ten bize İmam Ahmet'in mezhebini nakledenlere bakacağız mesela. Kim? İmam Ahmet'in oğlu Abdullah'ın sünnet kitabına bakacağız mesela. İmam Ahmet'in oğlu Abdullah sünnet kitabında babasından ne yapıyor? Babasından bize nakil yapıyor. Herkese mesela halal. İmam Ahmed'in bize mezhebini nakledenlerden, görüşlerini nakleden bir tanesi sünnet isimli iki ciltlik basılmış veya tek cilt halinde basılmış birçok baskısı olan kitabı var ona bakacağız mesela. İmam Acuri'nin şeriat kitabına bakacağız mesela öyle değil mi? İmam Acuri'nin şeriat kitabına bakacağız mesela. İmam Ebu Hasan el-Eş'ari'nin makalat ee, kitabına bakacağız. Makalat kitabı ne? bütün mezhepleri yani insanların itikadi fikirlerini nakletmiş olduğu yani kitabı ona bakacağız. Mesela ehli hadis bu konuda nasıl düşünmüş? El-ibane kitabına, e, kitabına bakacağız mesela. İmam Ebu Hasan'ın eş'arinin veyahut da Risale ila ehli الثغر kitabına bakacağız mesela. İmam Ebu Hasan'ın eş'arinin veya mesela i̇bn Münde'nin iman kitabına bakacağız. Öyle değil mi? Mesela e, başkana neye bakacağız? İbni i Battan'ın bakacağız? El-ibane kitabına bakacağız mesela. Bunların en genişi hangisi bunların içerisinde? İmam Leleka'inin Şerhu Usulü İ'tikad Ehlis Sünnet ve'l kitabına bakacağız. Yani bütün şeyleri bize nakledenler veyahutta müteahhirin ulemadan selef'in mezhebini yine selef'in kitaplarından ibarelerini çok ciddi manada tetkik ederekten bize aktaranlara bakacağız. Mesela ne gibi? Mecmû'l fetavanın bir, iki, üç, dört ve beşinci ciltleri gibi. Öyle değil mi? Çünkü Şeyhül İsan i Teymiyyah selef'in mezhebini zaten baktığınız zaman kitaplara çok net bir şekilde göreceksiniz. Kendi bizzat kaynaklarından aktarıyor. Maktut olanlardan, o dönemde yazılı olup da kütüphanelerde bulunanlardan bize bizzat ne yapıyor? Bizzat aktarıyor. Yani selef'in kitaplarını nereden takip edeceğiz? Selefin itikadını, Selefin kitaplarından takip edeceğiz. Bazılarının yaptığı gibi halefin kitabından, Selefin mezhebini, bir de Selefin halefe bakış açısını da, yani muhalif görüşe bakış açısını tekrar halefin düşüncesinden e, anlamak, bu ne olmuş olur? Bu yanlış olmuş olur. Ondan dolayı iki grup iman konusunda Selefe e, muhalif olduğundan ötürü ve Selefe dayandıklarından ötürü bir, amelin imandan olduğunu söyleyip de, amelin kemal şartı olduğunu söyleyenler, 2. Amerin imandan olmadığını söyleyip seleften bazı nakiller bulan ve bunu işin en son boyutuna götürüp cehmi bir safvanın itikadına dayandıran insanların fikirlerinin yanlış olduğunu e, anlayabilmemiz için selefin mezhebini güzel bir şekilde ne yapmamız lazım? Anlamamız lazım. İsim ve sıfatta tefuit ve tevil ehlini e, geri çevirip reddiye verebilmemiz için selefin e, mezhebini kendi sözlerinden anlamamız gerektiği gibi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Şimdi okuyalım. Ve herkese <gülüyor> aynı şekilde taallama's sahabatu sahabe bildi ve fahimû ve öğrendi. Taallama öğrendi, fahimû anladı, değil mi? Anladı. Radiyallahu radiyallahu anhu taala aleyhim min rasulillah resulullah'dan sallallahu aleyhi ve sellem. An iman muakkak iman itiqad itiqadır ve kavul sözü ve amal ve amalı yezidu bittâgeti taatlerde artar ve yanqusu bil bil megsiety megsietylerle eşsizdir. "Kâl Ali bin Abi Talib radAllahu anhu dedi. <gülüyor> Sabru min el ee, imanda sabır bir manzile <gülüyor> e, ra'si Cese ee, ces ces e, başın lise'deki yeri gibidir. Men la sabra, sabra lehu ee, e, sabrı kimin için? Men la sabra lehu kimin sabrı yoksa la iman lehu onun imanı da yoktur. Şimdi biz bu sözden neyi anlıyoruz? Sabır normalde amellerdendir. Öyle mi? Sabrı neye benzetiyor? Cesette baş neyse sabır da nedir? Sabır da e, iman için odur e, diyor. Men la sabر له la iman له Sabrı olmayanın imanı yoktur diyor. Yani burada imanın amel olan bir şeyi imanla bağlantısını kuruyor ve olmadığı zaman da amelinin olmadığını söylüyor. Herkese mesela bir sonraki söz. i̇bn Mesud'un tari nakledilen. Allahumme zidina imanen ve yakinen ve fıkha. Allah'ım, bizim imanımızı artır, bizim fıkhımızı artır, bizim yakınlığımızı artır. Bu neyin delilidir? İmanın tek bir şey olmadığını, artıp eksildiğini gösterdiğinin delilidir. Öyle değil mi? Hakeza Abdullah İbni Abbas ve Ebu Derda ve Ebu Hureyre ne diyor? El imanu yazidu ve yanqus. İman artar ve eksilir diyorlar. Hakeza Vakı İbni Cerrah ne diyor? Mesela selefin imamlarından Ehli Sünneti yekuluna el imanu kavlun ve amalun. İman söz ve ameldir. El Sünnet'e aktarıyor. Ha kez Ahmed bin Hamel ne diyor? El İmanu yezidu ve yanqus, fəziyadetu hu bil amel ve nuxsanu hu biterkil amel. İmam Ahmed el Sünnet'e aktarıyor. Diyor ki iman artar ve eksilir. Artması amelledir, eksilmesi de e, amelin terkiledir. Hasan ibn Basî ne diyor? Leysel imanu bit tahli vəla bit temenni Ne iman süslemekledir, ne de temenni etmekledir. Ne demek yani e, tahli? E, süslenmek, yani ben Müslümanım ben müminim, iman çok güzel bir şey ne bununla demekle insan e, mümin olur, ne de keşke mümin olabilseydim, Ke temenni etmekle insan e, mümin olabilir, ikisi de olmaz velakin lakin mâ fil kulûbi lakin iman nedir? kalplerde vakar bulan, kalplerde karar kılan ve saddakatuhul amalu ve amellerin kendisini doğruladığıdır, yani kalpte vakar bulup, amelin de o kalpte vakar bulanı tasdik eder mahiyette neydir? eee bulduğu el iman kavlun ve amelun İmam Şafii diyor ki el iman kavlun ve amelun Yezidu ve yankus Yezidu bit ve yankusu bil-ma'siyah Thumme ve yezdâde lezine âmenu imanen İmam Şafii'nin bir sözü var. İmam Şafii'nin Üm diye bir kitabı var. Belki biliyoruz Üm kitabı. Yani fıkhıta Ümmühatur kitaplardan olan ki fıkhı kitaplarının ana, kaynak kitaplarının bir tanesi. İmam Şafi Üm kitabında niyet bölümünü anlatırken namazın niyetsiz olmayacağını söylüyor. Namazın niyetsiz olmayacağını söylüyor. Delil olarak da Ömer İbnül Khattab'ın hadisini getiriyor. İnne me bin niyet. Daha sonra İmam Şafi diyor ki وَكَانَ الْاِجْمَاعُ مِنَ السَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَنْ اَدْرَكْنَاهُمْ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّ الْاِيمَان قول وعمل ونيه ولا يجزئ واحد الثلاثه الا بالاخر Niyetsiz namazın olmayacağını söyledikten sonra diyor ki aynen bunun gibi sahabe, tabi'in ve onlardan sonra bizim idrak ettiklerimiz yani tebeu'u tabiîn'i kastediyor. İcma ettiler ki iman sözdür, ameldir, niyettir. Öyle mi? Niyetten kasıt tasdik kastediyor. İman sözdür, ameldir, niyettir. Ve bu üçünden hiçbiri biri diğeri olmadan fayda vermez insana. Yani söyledin, tasdik ettin, amel yapmazsan bu iman sana fayda vermez. Veya diğer ikisini yaptın, ortadakini yapmadın, bu iman sana ne yapmaz? Fayda vermez. Şu an elimizde maktut olarak bulunan, üm, şey, matbu olarak bulunan, yani basılmış bulunan üm kitabında e, niyet bölümünde, namazda niyet bölümünde böyle bir nakil yok. Yani. Görüntü itibariyle böyle bir şey yok, böyle bir nakil mevcut elimizde mevcut olan kitapta yok. Lakin bunu kim naklediyor? Bunu İmam Lelakay naklediyor mesela. Şerh Uyutikat Usuliyetikat Ehli Sunna vel Cemaat kitabında on naklediyor. İmam Lelakay kim? İsfirani'nin yanında yani Şafilerin imamlarından İsfirani'nin yanında Şafi fıkı okumuş olan birisi. Biz biliyoruz ki mesela bazen diyelim ki örneğin Mecmu kitabını açın, Mecmu kitabını okurken İmam En bazı nakiller İmam Şafii'ye nispet ediliyor, Şafii'nin ashabı kesinlikle reddetmiş demiş. Bu ne Üm kitabında var ne işte müzeninin muhtasarında var hiçbir yerde yok demişler. İmam Nevi diyor hayır mesela bunu Ebu Sevr diyelim nakletmiş. Ebu Sevr de Şafii'nin sika ashabındandır. Yani illa yazılı olmasına gerek yok. Çünkü daha önce ilim iki türlü naklediliyordu. Bir şifaen naklediliyordu. Bir de yazı yoluyla naklediliyordu. Şimdiki gibi değildi. Mesela öyle değil mi? Bu da bize şifaanlı olmuş olabilir, ulaşmış olabilir. Yani İmam Şafii'nin kendi ashabından bunu İmam Şafii'den nakledenler ne? Nakledenler var. Hâkıca Abdullah İbnü'l-Humaidi mesela diyor ki iman ve ve amel. İman söz ve ameldir. Yezîdu ve yenqus, artar ve eksilir. Lâ yanfâ'u kavlün illâ bi'amel. <gülüyor> söz amelsiz fayda vermez. Amelun ve la amelün ve kavlün illa bi Amel ve şeyde ee, sözde niyetsiz fayda vermez ve la kavlun ve amelun illa bi niyetin ve la kavlun ve amelun ve niyetin olması lazım illa bi sünnet yani söz niyet ve amelde ancak neyle fayda verir sünnetle yani sünnete uygun olursa o zaman ne yapar fayda verir İbni Abdülber İbni Abdülber kim? İbni Abdülber malikilerin büyük imamlarından öyle değil mi? İbni Abdülber maliki mezhebinin büyük imamlarından diyor ki Ecmâ âhlü'l-fıkh <gülüyor> ve'l-hadis, âli fıkh ve hadis icmâîtî, âle enne'l-îmân kavlün ve amalün ve amelun, İman sözdür, ameldir ve e, niyetsiz amel olmaz Ve îmânu indahum yazûdu ve yanqus. İman onların yanında artar ve eksilir. Yankusu bil mehsiyye ve't-taatü e, eksilir ve taatlerin hepsi onların yanında nedir? Onların yanında îmândır. Şimdi buraya kadar ki olan kısımda bize neyi aktardı? Bize selefin sözlerini aktardı. Daha fazlasını da görmek için dediğim gibi mesela İmam Bukhari'nin iman kitabının hemen girişinde muallak olarak seleften nakletmiş olduğu rivayetler var. Onlara bakılabilir. Hakeza İmam Bukhari diyor ki ben bin kişiden hadis yazdım. Her biri iman sözdür ve ameldir diyordu. Ve ben iman söz ve amel değildir diyen hiç kimseden hadis yazmadım. Niye? Çünkü bidat ehli olarak kabul ediyor. Bidat ehli olarak kabul ettiği için de onların hadisini ne yapmıyor? onların hadisini nakil etmiyor. Şimdi burada, buraya kadar iki kısımda anlaşılmayan bir şey var mı? Anlamadığımız bir şey yok. Burada biz ne demiştik? Burada şeyh bir şeyler anlatmış. En son demiş ki وَيَقُولُونَ Ehli sünnetin mezhebini anlatmış. Zaten ehli sünnetin mezhebini defalarca zikrettik. Demiş ki وَيَقُولُونَ مَنْ اَخْرَجَ anil imani, الْا۪يمَانِ فَهُوَ مُرْجِئِيٌّ مُبْتَدِعٌ دَالٌ Kim? Ameli, imandan çıkarırsa o müktedi adir ehlidir Bir de mürci Edir tamam mı Mürci Edir şimdi biz demiştik ki geçen dersimizde bir sonraki dersimizde şeyi anlatacağız fırkaları bir de fırkaların inancını anlatacağız Tamam şey konusunda iman konusunda şimdi birinci olarak bizim böyle ezbere hiç Fatih'ayı bildiğimiz gibi bilmemiz gereken Ne Ehl-i Sünnet'in iman hakkındaki düşüncesi, ehl-i Sünnet'in iman hakkındaki düşüncesi ne? Şöyle bir özetleyelim, iman söz ve ameldir. Sözdür, kalbin sözüdür, dilin sözüdür, ameldir, kalbin amelidir, dilin amelidir, organların amelidir. Öyle mi? İman nedir? İman budur. Veyahut da iman, dil ile söylemek, kalp ile tasdik etmek, amellerle de ne yapmaktır? Amel etmektir. Bu bir. İki, peki amel. Ehl-i sünnetin yanında kemal şartı mıdır, sıhhat şartı mıdır? Amel, ehl-i sünnetin yanında eğer umumen ele alınırsa, yani amelin cinsi dediğimiz, amelin cinsini kastedersek, amel imanın neyidir? Sıhhat şartıdır, kemal şartı değildir. Yok eğer taksimata gidersek, hani amelleri parçalara ayırarsak, imanın aslına giren ameller, bunlar imanın sıhhat şartıdır. İm, vacip olan imana, müstehap olan imana girenler ise, Nedir demiştik birinci dersimizde? Bunlar da imanın nedir? Kemal e, yok. E, birisi okubeti gerektiren öbürü ise imanın kemal şartıdır demiştik. Peki bu iman tek bir şey midir? Artar mı, eksilir mi? 3 iman ehli sünnetin yanında taatlerle artar, masiyetlerle eksilir. Tamam? Şimdi ehli sünnete muhalif fırkaları zikredeceğiz. Ehli sünnete muhalif olan fırkaların hepsinin ortak bir yönü var. Yani bunu anlarsak neden ehl Sünnet'e muhalefet ettiklerini anlarız? O da nedir? İmanı tek bir şey olarak görmeleri. İmanı tek bir şey olarak görmeleri ehli Sünnet'e onları muhalif kılmıştır. Şimdi bunu açıklayalım. Birinci mezhep, vaidiyye diye bilinen, muhtezile ve haricilerin mezhebi. ehl Sünnet'e iman konusunda, imanın müsemması konusunda muhalif olan birinci mezhep, vaidiyye diye bilinen hariciler, ve mu'tezile'nin Nedir bunların mezhebi? Kim bize söyleyecek? Hariciler küfür inançlı insanların dünyada kafir olduklarını, ahirette de ebedi cehenneme kalacak belirtirler. Mu'tezile kafir olmadığını dünyada, lakin ahirette sebedi ebedi cehenneme Güzel. Şimdi mu'tezile, mu'tezile ve haricilere göre amel İman'dandır. Mu'tezle ve haricilere göre amel imandandır. Öyle mi? Peki bunlarla ehli sünnet arasındaki fark ne? <gülüyor> ha, Ehli sünnetin yanında ameller kısım kısımdır. Ondan ötürü bazı amellerin terki veya yapılmaması insanı küfre götürür. Lakin bazı amellerin terki ve yapılmaması insanları Allah'ın meşiyetine bırakır. Dilerse affeder, dilerse affetmez. Haricilerin ve mu'tezilerin yanında ise Ameller kısım kısım değildir. İman bir bütündür. Bak, birileri ameli imandan saymayıp imanı bir bütün olarak görüyorlar. Birileri ameli imandan sayıp imanı bir bütün olarak Hani Amel, imanın her şeyidir. Allah'ın varlığını tasdik neyse namaz kılmak da odur mesela. Zina yapmamak da odur onların Yaptın mı git, ha Allah'ı inkar etmişsin, ha da secde etmişsin, ha yalan söylemişsin. Hiç fark etmez. Niye? Çünkü iman onların yanında ne? İman onların yanında bir bütün. Bundan ötürü de harici ve mu'tezile ehli sünnete burada ne yapıyor? Ehli sünnete burada muhalefet ediyor. Yani onlar da imanı amelden, ameli imandan görüyor. Ama onlar imanı şubelere ayırmayıp bütün amelleri bir sayıyorlar ve hepsindeki problemi insanı dinden çıkaran görüyorlar. Ama ince bir farkla. Hariciler hani dünyada kafir olduğunu, ahirette ebedi ateşta kalacağını söylüyorlar. Mu'tezile ise dünyadayken kafir olmadığını menzile beynel menziletein olduğunu yani iki menzilenin arasında bir menzilede olduğunu lakin kıyamet günü geldiği zaman ise kıyamet gününde ne yapacağını kıyamet gününde e, ebedi ateşte kalacağını söylüyorlar e bazı alimlerin dediği gibi mutezile nedir? Mutezile burada e, şeyli oynamış ikili oynamış yani dünyadayken kafirdir dese bütün insanları karşısına alacak bunu göze alamamış öyle mi? E, ahirette ateşte değil dese kendi mezhebine muhalefet edecek bunu da göz alamamış böyle uyduruk bir şey oluşturmuşlar. Bir mezhep oluşturmuşlar. Burada dikkatimizi çekecek fırkalar arasında çok ince bir nokta var onu söyleyeceğiz. Bazı kitaplara müracaat ettiğimiz zaman şöyle bir hatalı tespitle karşılaşırız. O da nedir şudur. Derler ki hariciler ve ehli sünnet amelin imandan olduğunda ittifak etmişler. Öyle mi? Peki aradaki fark nedir demişler? Demişler ki aradaki fark Hariciler ameli imanın sıhhat şartı sayarlar. Ehl-i Sünnet ise ameli imanın kemal şartı sayar. Doğru mudur bu tespit? Yanlıştır. Maalesef bunu söyleyenlerden bir de İmam Hafız ibni Hacer. Yani imam iman kitabını şerh ederken sahih Buhari'de Ehl-i Sünnet'e haricilerin mezhebinin arasındaki farkı anlatırken böyle bir ne yapmış? Böyle bir farka gitmiş. Oysa biz ne dedik? Biz dedik ki hayır. Ehli sünnet, eee, haricilerle ehli sünnet arasındaki fark ne? Hariciler amelleri parçalara ayırmayıp en küçük ameli de en büyük ameli de imanın aslı gibi görmeleri. Ehli sünnetin ise onlardan farkı ne? Amelleri kısımlara ayırmaları, asıl imana girenleri sıhhat şartı olarak görmeleri, vacip imana gireni azabı gerektiren görmeleri şeye girenleri ise, müstahap imana girenleri ise, kemal şartı olarak görmeleri, tamam? Çünkü yanlış tespit, selefin mezhebinin yanlış anlaşılmasına ne yapar? Sebebiyet verir. Çünkü biz selefin kendi sözlerine döndüğümüz zaman, amelsiz bir imanın olmayacağını, fayda vermeyeceğini söylüyorlar. Bu da bize çok net bir şekilde gösterir ki, ameli sahat şartı olarak kabul ediyorlar. Üçüncü mezhep ne? Mürciye, mezhebi diye bilinen bir mezhep, tamam mı? Mürciye nereden gelir kök olarak da? den gelir. Öyle mi? Erce'e, mürci. Demek Erce'e'nin ne Erce'e'nin ismi faili. Öyle mi? Ekreme, mukrim gibi. Erce'e, mürci gibi mesela. Erce'e ne demek? Ertelemek demek. Akhara demek. Öyle mi? Niye bunlara mürciye denmiş? Ameli imandan erteleyip, ameli imandan saymadıkları için bunlara ne denmiştir? Bunlara mürci'e denmiştir. Şimdi maalesef, mürciye tek bir grup değil. Yani mürciğe kısım kısım ve mürciyenin çok ciddi kısımları var. Yine aynı şekilde mürcien'in mezhebinin tetkik edilememesi, tatkik edilememesi bazıları tarafından mürciyenin mezebine de ehl-i sünnet mezhebi olmuş? Sebep olmuş. Şimdi mürciğe iki kısım. Birincisi mürciğetül fukaha var. Mürciğetül fukaha. Mürciğetül fuka kimdir? Mürciğetül fuka amel imandan değil diyorlar. amel imandan ne yapmıyorlar? Saymıyorlar. Öyle mi? Diyorlar ki iman, dil ile söylemek, kalp ile tasdik etmektir. Şimdi bu mürciyenin birinci kısmı, mürciyetül fuka. Buna kim dahil büyük imamlardan bu görüşe? İmam Ebu Hanife, öyle mi? İmam Ebu Hanife, bu düşünceye dahil olan imamlardan. Şimdi burada duralım, selef'in ile mürciyetül fukha'nın mezhebini yan yana getirelim. Şimdi selef diyor ki, amel imandandır ve kişi, haram olan amelleri yaparsa fasık olur, küfür olan amelleri yaparsa kafir olur. Öyle mi? Peki Ebu Hanife'de büyük günahları işleyenlere fasık diyor mu? Diyor. Küfür işleyene mürted diyor mu? E diyor. Hanefi kitaplarında mürted babını açın okuyun. Öyle mi? Peki ehli sünnetle Ebu Hanife'nin veyahut da mürciyetül fukahının arasındaki fark neyi burada? Lafızda Öyle mi? Sonuç itibariyle, hüküm itibariyle aralarında bir fark var mı? Yok. Sadece şunu söylüyorlar. Ehli sünnet diyor ki, küfür amelini yapan insan, işlemiş olduğu küfür fiilinin bizzat kendisiyle küfre girer diyorlar. Öyle mi? İmâb-ı Hanife ne diyor? Veyahut da sonradan gelen eş'ariler, mahturidiler vesaire. bunlar ne diyorlar? Diyorlar ki, insan küfür amelinin bizzat kendisiyle küfre girmez. O amel onun kalbinde tasdiiin zedelendiğini veya gittiğini gösterir. Yani biri kulağım burada diyor, biri elini uzatıp kulağım ne burada diyor. Öyle mi? Ama sonuç itibariyle vardıkları nokta ne? Sonuç itibariyle vardıkları nokta aynı. Tabi bu demek değil ki bu mezhep doğru bir mezhep, bu yanlış bir mezhep. Öyle mi? Çünkü niye biraz sonra anlatacağız bu mezhep insanları nereye getirmiş daha sonra. Lakin mürciyetül fuqaha ile ehli sünnet arasındaki ihtilaf Ney? Ehli sünnet arasındaki ihtilafta Çok şey yok Çok ciddi bir problem söz konusu değil Neden ötürü? Sonuç itibariyle aynı noktaya ulaşıyorlar Lakin farklı yollardan aynı noktaya ulaşıyorlar Ama hak mezhep kimin? Ehli sünnetin mezhebi Niye? Çünkü Allah Kur'an'da ve Resulü sünnetinde insanları tasdiğin gittiğiyle gitmediğiyle değil Bizzat amellerin, sözlerin ve niyetlerin Kendisiyle ne yapmıştır? Tekfir etmiştir Bu birinci mezheb İkinci mezheb مُرْجِيَتُ الْغُلَاتِ مُرْجِيَتُ الْغُلَاتِ kim? مُرْجِيَتُ الْغُلَاتِ iman sadece marifedir diyen insanlar. Ne demek iman sadece marifedir? Yani iman sadece Allah'ı bilmektir diyen insanlar. İman sadece Allah Azze ve Celle bilmektir. Yani bir adam Allah'ın var olduğunu bildi mi, bu adam onların yanında nedir? Bu adam onların yanında mü'mindir bir adam. İmanın var olduğunu bildi mi, bu adam onların yanında mü'mindir. Ve bunlar ne diyorlar? لَا يَدُرُّ مَعَ الْا۪يمَانِ ذَنْبُونَ İmanla beraber hiçbir günah insana ne yapmaz? Zarar vermez. Yani fasık olan günahların içinde boğulan bir adamın imanıyla Hz. Ebu Bekir'in Resulullah'ın imanı eşittir bunların gözünde. Neden? Çünkü iman marifedir. Kim Allah'ın varlığını bilmişse mü'mindir. Ve iman tek şey olduğu için bunların yanında artmaz ve eksilmez. E kesinlikle o sebepten ötürü bunlar mürciyetin gulat bunlar şeriatın küfür dediği şeriatın haram dediği bir şey bir adam yaptığı zaman ne diyorlar? diyorlar ki adamın marifeti zedelenmediği müddetçe adama zarar vermez öyle mi? mesela adam puta secde etti örneğin adam puta secde etti adam puta secde etmenin yanlış olduğunu biliyorsa Müslümandır Öyle mi? Bak hem ehl-i sünnet'e muhalif oldular, hem de kime muhalif oldular? Hem de mürciyetül fukaha'ya muhalif oldular. Öyle mi? Ve bunlara ne diyor genelde alimler? Cehmiye diyorlar. Yani bu gruba cehmiye diyorlar. Niye cehmiye denmiş? Çünkü bu fikirleri yayan adam kim? Cehem İbn-i Safvan. Peki mezhebin asıl kurucusu kim? Nasıl? Cehmiye. Lebid İbn-i Asem. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'e zehirleyen Yahudi. Niye? Çünkü Cahbi bin Safvan'ın hocası kim? Caad İbn Dirhem diye bir adam. Caad İbn Dirhem kendi itikadını kimden öğreniyor? İbn Sem'an'dan öğreniyor. İbn Sem'an kim? Lebid İbn Asem'in kız kardeşinin oğlu olan Talut'un öğrencisi. Talut kimin öğrencisi? Talut da Lebid İbn Asem'in öğrencisi. Öyle mi? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı zehirleyen adamın e şey, şimdi mesela çok uzak bir silsile gibi gelebilir ama biz şu anda İmam Ahmet'in anlattığını anlatıyoruz. İmam Şafii'nin anlattığını anlatıyoruz. Öyle mi? Biz hocamızdan, o hocasından, o hocasından, ta İmam Şafi'den almış bunu. Öyle mi? O da sahabeden, o da Resulullah'tan almış. Cehem'de Ceat'ten, Ceat'e İbni Semhan'dan, İbni seman Talut'tan, Talut'ta Lebed İbni Asem'den almış. Yani mezhebin temel kurucusu kim? Mezhebin temel kurucusu Yahudiler. Cemmi İbni Safan'a göre, şimdi bu mezhep günümüzde en yaygın mezhep olduğu için, aslında bizi çok yakından ilgilendiren bir mezhep. Birincisi selef bunları tekfir etmiş. Yani selef mürciyetül fukaya bidat ehli derken, mürciyetül gulatı ne yapmışlar? Tekfir etmişler. Abdullah ibni Mübarek diyor ki, Biz Yahudi ve Hristiyanların sözünü naklederiz, hiç utanmayız. Lakin vallahi biz cehmiyenin sözlerini naklederken haya ediyoruz diyor. Mesela. Yani cehmiyenin din hakkında çünkü cehmiyenin sıfatlar hakkında da mezhepleri çok acayip. Allah bütün hiçbir sıfatı yoktur. Yani Allah'ın e, diyorlar. Biz onların sözlerini nakletmekten ne yaparız? Biz onların sözlerini nakletmekten e, imtina ederiz. İmam Bukhari Halh-i kitap kitabında diyor ki şeyler için e, cehmiyeler e, için vallahi diyor ben Yahudilerin, Mecusilerin, Hristiyanların sözlerine baktım diyor bunlar kadar küfürlerinde delalet sahibi olan bir millet görmedim ben diyor. Şeyi kastediyor, e, Cehmiye için e, söylüyor. Ve diyor ki ben onları tekfir etmeyenleri cahil buluyorum. اِنِّي لَا اَسْتَجْهِرُ مَنْ لَا Yani onları tekfir etmeyen, cehmiye kafir demeyenler benim yanımda cahildir. İlla مَنْ لَمْ يَعْرِفْ كُفْرَهُمْ Yani küfürlerini bilmeyenler müstesna, hani diyeyim, bu sözleri ulaşmamıştır adama. Adam bu sözlerine vakıf olmamıştır, o ayrı. Lakin bu sözleri duyup da bunları tekfir etmeyenler İmam Bukhari diyor bunlar cahil olan insanlardır yani zerre ilimden nasibini almış bu sözlerin sahibinin müslüman olmadığını bilir. İmam Dâremiye soruyorlar. İmam Dâremi ile biri tartışıyor. İmam Dâremiye diyor ki siz cehmiyeyi neyle tekfir ediyorsunuz? Onlar da ehli kıble değil midir? İmam Dâremi diyor ki bir cehmiye bizim yanımızda ehli kıble değildir yani bizim yanımızda onlar başka bir şeydendir, başka bir dindendir. İki biz onları kitapla, sünnetle ve icma ile tekfir ediyoruz. Diyor yani. yani insanların üzerinde icmasıyla. Herkese bu 72 fırka hadisini açıklayan alimlerin mesela sözlerine bakın. Örneğin Abdullah ibn Mübarek gibi hani Resulü aleyhissalatu vesselam ümmetin 72 fırkaya ayrılacağını söyler ya. Bunlar ehli kıbledir. Lakin şudur, şudur, şudur, şudur. ve cehmiyetu leysu minhum. Cehmiye bunlardan değil. 72 fırkaya bile dahil etmemişler şeyi. E, cehmiyeyi. Cehmiye böyle yani cehmin mezhebi böyle tehlikeli olan ne? Böyle tehlikeli olan bir mezhep. Sebebi, bütün şeriatı iptal ettiğinden ötürü. Şimdi şeriat nedir? Bir itikattır, bir de ameldir. Öyle mi? E, i̇tikat konusunu zaten iptal etmişler bütün kader konusunda, isim sıfat konusunda, bütün konularda <gülüyor> sapık sapık görüşler. Allah'ın zatıyla alakalı bile e, çok uç noktalara e, gitmişler. E, amel noktasında da öyle. İman onların yanında marifet olduğu için her Allah'ın, yani Firavun da mü'mindir. Öyle mi? Firavun da Allah'ın varlığını biliyorsa, Firavun da mümindir. Şeytan da mümindir eğer Allah'ın varlığını e, biliyorsa. Tabi bu mezhebin onları getireceği veyahut da lazımı olan yer yoksa onlar bizzat bunu söylemişler mi söylememişler mi bilmiyorum. Lakin cehmin imandaki mezhebini alan insanlar daha sonra işte mesela vahdet-i vücud görüşünde olanlar, hülül görüşünde olanlar. Bunlar Firavun'un da mümin olduğunu söylemişler. Şeytanın da mümin olduğunu söylemişler. İşi o boyuta da ne yapmışlar? İşi o boyuta da getirmişler. Şimdi bugün bu noktayı anlattıktan sonra üzerinde dikkat etmemiz Ha bir de mesela mürciyenin arasında şöyle bir görüş ne var? İman sadece dil ile söylemektir diyen keramiye mezhebi var. İman sadece din Yunus i̇bn Kerram diye bir adamın e, inşa ettiği mezhep. İman sadece sözdür. Yani ne demek? La ilahe illallah diyen veya ben iman ettim diyen bir adam müslümandır. Kalbinde ister tasdik etsin. Yani kalbin tasdikini bile imanın dışına çıkaran neler var? Görüşler var. Şimdi bugün günümüzde kimin ne yayılmış iman konusunda Mürciye, normalde insanlar genel itibariyle biz Hanefiyiz. İtikatta da İmam Ebu Hanife'ye tabiiz diyen insanlar mesela veya Maturidiye İmam maturi diye tabiiz diyen insanlar veya İmam Eş'ari'ye tabiiz diyen insanlar. Bunlar normalde ne olmaları lazım? Mürciyetül fukah olmaları lazım. Öyle mi? Ne yani? Ehl-i sünnetle aralarındaki e, sözlerde ihtilaf var. Sözleri, mezhepleri yanlış. Lakin sonuç itibariyle aynı yere geliyorlar. Sadece ehl-i sünnet amelin ve sözün bizzat kendisiyle e, hükmü indiriyor insanların üzerine. Bunlar ise kalpte tasliğin gittiğini söylüyorlar. Lakin şu anda böyle mi? Şu anda böyle değil. Şu anda insanlara mesela ne dersen de, adam diyor ki bakın nasıl cehmiyenin mezhebi yaygınlaşmış. Şu kimse ben cehmiyim demiyor. Veya kimse iman Allah'ı bilmektir bunu da söylemiyor. Diyor ki adam. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyen bir adam kafir olmaz. Öyle mi? Ben diyor La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir adamı tekfir etmem. Peki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tan adamın anladığı ne? Yani La ilahe illallah tefsir et, La ilahe illallah'tan bana Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Geldik mi şimdi yine Cihm'in mezhebine? Yani adamın La ilahe illallah'tan anladığı da Cihm bir Safvan'ın anladığı. Yani Allah'tan başka ne yoktur? Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Böyle olduğu için de maalesef selef'in tekfir etmiş olduğu bu mezhep, yaygın olan bu mezhep insanların arasında en yaygın olan mezhep. Mesela İmam e, İbn Teymiyye Hanbel'den aktarıyor. Yani İmam Ahmed'in yeğeninden aktarıyor. Diyor ki Humeydi dedi ki bana bazı insanlar zikredildi. Kimdir o insanlar? İşte Allah'ın varlığına, birliğine inanan, işte farzlara inanan insanlar. Lakin ömür boyunca ölene kadar farzların hiçbirini yapmıyorlar. Kıbleye doğru değil de kıbleye arkalarını dönüp namaz kılıyorlar. Lakin bunun da böyle olmadığını biliyorlar. Yani inanıyorlar. Bu insanlar mümin olarak e, ölmüşlerdir diyor. Şey diyor ki, e, Humaydi diyor ben dedim ki bu sarih olan bir küfürdür. Yani kim bu sözü söylerse bu tip insanların mümin olduğunu hani farzları ikrar etmekle beraber ama hiçbir şey yapmayan insanın mümin olduğunu söylerse bu adam nedir? Bu açık sarih bir küfürdür ve diyor ki ben eh, Ahmed İbni Hanbel'den işittim. Ahmed İbni Hanbel dedi ki kim bunu söylerse açık bir şekilde Allah'a küfür etmiştir ve Allah'ın ve Resul'ün emrini de reddetmiştir e diye. Şimdi yani mezhep basit bir mesele değil. Hani mevzu çok ciddi bir mevzu. Çünkü selef bu itikatta olan insanlara ne yapmıştır? Selef bu itikatta olan insanları tekfir etmiştir. Ve maalesef bugün de yaygın olan itikat nedir? Yaygın olan itikat da budur. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veya o da sormak istediğimiz bir şey var mı? Yok. Ne güzel. Vahiyro da bana